Selamlar bence Ando Otekin. Yanımda Cem abi ile e, buğday buğday derneğinden Oya Ayman ile birlikte bir radyo programı çekeceğiz. Merhaba. Mer Merhaba. Merhaba. E, kendinizi bana tanıtabilir misiniz? İlkten. Tabi Cihan tanıtayım ben Oya Ayman e, gazeteciyim aynı zamanda e, Buğday Derneği'nde senin de söylediğin gibi koordinasyon kurulu e, üyesiyim Buğday Derneği'nin kurucularındanım da, e, daha çok yayınlar ve iletişim konusunda çalışıyorum Buğday Derneği'nde e, aynı zamanda National Geographic dergisinde editörüm aynı zamanda da Açık Radyo'da program yapıyorum. Hmm. Size şimdi bir tane sorum var GDO nedir? GDO nedir? Evet GDO'nun açılımı kısaca genetiği değiştirilmiş organizmaların baş harflerinden oluşuyor GDO. Laboratuvar ortamında genlerinin yapısının değiştirilmesi suretiyle elde edilen canlılara GDO adı veriliyor. Yani bir takım canlılar var. Bunlar aslında doğada bulunmayan genleriyle oynanıyor ve doğada bulunmayan bir takım özellikler ekleniyor bu canlılara. Onlara da GDO adı veriliyor. Bugün en çok kullanılan GDO türleri daha çok zehirli otlara karşı bir şekilde zehirli otlardan korunmak için, bitkiyi korumak için, o zehirli ot ilaçlarından korumak için kullanılan GDO'lar. İkincisi de böcek öldürücü toksinler içeren GDO'lar. Peki şu an hangi besin, genellikle hangi besinlerde olur GDO? Hı hı. E, dünyada e, GDOların yüzde 99'u Mısır, soya, kolza, bazıları kanola da diyor, e, kolzada ve pamukta bulunuyor e, ve e, bu ürünlerin e, bir şekilde e, birçoğu da dünyanın dört ülkesinde üretiliyor. E, bunlar da Arjantin, Brezilya, Amerika ve Kanada. Başka ürünlerde de bulunuyor ama yüzde 2 iki yani sonuçta yüzde 99 daha çok bu ürünlerde onlar da onları da söyleyeyim kavun patates işte buğdayda bile bazen bulunabiliyor ama onlar genellikle çok daha az miktarlardan üretiliyor. Ben de bir üretiliyor. soru sorayım burada Tabii. çünkü merak ettiğim ben de bir soru bir konu hı hı. aslında. Ee, Şimdi şey dediniz aslında e, böcek e, zehirli e, bitkiler varsa böcekleri engellemek Hı -hı. için kullanılan bir şey ama e, bir şekilde bizim hayatımıza giriyor bu GDOlu besinler. Hı -hı. E, bunlar nasıl giriyorlar bizim hayatımıza? Yani e, mesela bu şekilde e, korunan mısır ve e, soya fasulyesi anun en çok kullanılanlar. E, onların bizim soframıza gelmesi şeklinde Hı -hı. mi oluyor? Yoksa bunlar üretilirken e, genetiği ee, ...nasıl değiştiriliyor? Bunu merak ettim açıkçası. Şimdi bunlar aslında... ...mesela thuringiensis diye bir... E, ...bakteri var. O bakterin içinde... ...bir toksin var. O toksin... ...aynı zamanda... E, ...böcek öldürücü de bir toksin. Ve e, onun... ...genini, bu toksin içeren genini... E, ...mısıra... E, ...koyuyorlar. Ve... mısırı ...mısıra bir şekilde o geni veriyorlar. Hı hı. Ve mısıra o geni... ...verdiklerinde... o ve böcek gelip o mısırı yediğinde ölüyor. Yani aslında bu şekilde oluyor. Fakat e, bu insan sağlığı açısından nasıl sonuçları yol açtığı e, bazı araştırmalar tarafından şu, an, şu anda saptanmış durumda. Ancak tam olarak nasıl sonuca yol açtığını bilemiyoruz. Çünkü e, genlerle ilgili araştırmalar henüz bilim dünyası için, e, bilim insanları için çok yeni. E, i̇nsanlar e, daha çok protein... İçeren genlerle ilgileniyorlar tıp dünyası ya da araştırmalar ki bu da genlerin yüzde bir ikisi anlamına geliyor. Düşünsenize biz genlerin daha yüzde doksan özellikleri konusunda bilgi sahibi değiliz ve... Onu, o e, toksinin mısıra bir şekilde verilirken o mısırın geninin hangi DNA'sına verildiği konusunda hiçbir bilgi sahibi değiliz. Nereyi değiştirdiğini bilmiyoruz ve insan vücuduna o mısırı biz yediğimizde insan vücudunda nasıl bir etki yapacağı konusunda da bilgi sahibi değiliz. Yani şu anda aslında e, genetiği değiştirilmiş ürünler yiyenlerin hepsi. Denek olarak kullanılıyor yani onlarda nasıl bir şeye yol açacağı bilinmiyor fakat araştırmalar şunu gösteriyor ki bazıları fareler üzerinde yapılan araştırmalar bazıları da mesela özellikle Arjantin'de yapılan araştırmalar. Embriyoda sinir sistemini etkilediğini ortaya koyuyor. Göz sinir sistemini etkilediğini ortaya koymuş. E, hatta e, GDO'lu ürün yetiştiren bazı çiftçilerin bulunduğu bölgelerde çok fazla düşük yaptığı kadınların e, ortaya çıkmış. Yine alerjen etkileri olabiliyor. Mesela e, şu anda tamamen atıyorum. Yani örnek vermek için söylüyorum. Diyelim sizin fındığa alerjiniz var. E, ve e, fındık geni e, içeren bir şey yiyorsunuz bir ürün yiyorsunuz ama siz aslında mısır yiyorsunuz Hı -hı. ve fındık yemiyorsunuz. O mısırı yediğinizde o gen olduğu için size alerjen etkisi de yapabiliyor. Yani böyle sakıncaları da olabiliyor. Fakat en tehlikeli kısmı tabii bu, bu, bütün bu bilinmezlik e, ve aslında ilaç firmaları bile dünyada 20 yıl 25 yıl denendikten ve Yan etkileri hepsi yazıldıktan nasıl yan etkileri olduğu ispatlandıktan sonra piyasaya sürülür bir ilaç bile. Ee, ama GDO öyle değil GDO ile ilgili tersi hiçbir araştırma yani güvenli olduğu ne kim söylüyor ve ki bu konuda bir araştırma yok ki güvenli olduğu konusunda. Hı hı. E, o yüzden de aslında piyasada olmaması gereken ürünler. ya yani aslında bir böcekleri öldürdüğü ve aslında herhalde tarım ürünlerinden alınan verimliliği arttırdığını söyleyebiliriz. Böyle bir yararını olmuyor. E, hayır, o, o da bir aslında mi? o da o da bir yanılsama. Tarımda hı. verimliliği arttırıyormuş gibi görünüyor ama hı hı. aslında e, bütün bu ot, ot ilaçları toprağa öldürüyor. Yani belki ürünü öldürmüyor ama... Hı hı. ...ürünü öldürmüyormuş gibi görünüyor... Ama toprağı öldürüyor. Çünkü toprağı verimsizleştiriyor. Topraktaki canlıları bir şekilde. E, çünkü o otun aslında toprağı. O sizin öldürmeye çalıştığınız bitki için zararlı zannettiğiniz otun aslında toprağa bir şekilde yarar var. Artı diğer canlıları öldürebiliyor. Ve biyolojik çeşitliliği bir şekilde yok edebiliyor. Artı tozlaşma yoluyla diğer bitkilere bu şeyler gidebiliyor. E, genler bir şekilde ulaştırılabiliyor. Ve e, tek tip... E, üretime yol açabiliyor hı hı. Yani bütün bunlar aslında e, Biyolojik çeşitlilik için çok büyük bir tehdit Sağlığımız kadar olduğu gibi Aynı zamanda da gıda güvenliği için çok büyük Tehdit çünkü çiftçi ne oluyor biliyor musunuz e, Çiftçi Sürekli e, O tohumu almak zorunda kalıyor Ya da o tohumun ya, Bazı anahtar genler koyuyorlar bu bitkilerin içerisine Ve çiftçi Ancak o şirketin sattığı ilacı koyarsa o bitkiye O Bitki büyüyebiliyor ve o zaman çiftçi o ilacı almaya da bağımlı kılınmaya başlıyor ve bu şeyi üreten uluslararası şirketlerin bağımlısı olmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Bu anlamda da aslında tehdit oluşturuyor. Peki GDO'nun çocuklara zararı daha mı fazla yoksa yine yetişkinlerle aynı mı zarar? Ee, tabii ki yani hepimizde genler var. Eğer yetişkinler için zarar neyse çocuklar için de benzer bir zararı vardır. E ne yazık ki bu konuda bir araştırma yapılmış değil Cancım, O yüzden e, soruna bir yanıt veremiyorum. Çünkü bu konuda yapılmış bir araştırma yok. Ama e, sonuçta e, şu anda Türkiye'de bebekler için yasaklanmış durumda. GDO'lu ürünler Hı -hı. ama büyükler için yasak değil bu yasağı da çok anlamış durumda değilim çünkü hiçbirimiz anlamış değiliz çünkü anne GDO'lu ürün yiyebiliyor emzirdiği evet. e, bebeğini emziriyor ama bebek için mesela bebek mamalarında kullanması yasak yani eğer bebeğe zarar verildiği düşünülüyorsa o zaman neden büyükler için de yasak Hı -hı. değil bu ürün diye insanın aklına tabii bu, bu, bu büyük, büyük, büyük bir çelişki aynı zamanda. Peki ben bir de şey soracağım size şimdi şimdi bizim ülkemizde GDO'lu besin üretilmiyor. Biz yurt dışına alıyoruz herhalde değil mi? Bizim ülkemizde GDO ekimi yetiştirilmesi yasak. yasak. Hı -hı. Bu kanunla bir şekilde sınırlandırılmış durumda. Sadece hayvan yeme olarak ithal edilebiliyor. Gıda amaçlı da ithaline izin henüz verilmedi. Ama e, bu da izne tabi olarak yani kanunda izne tabidir diye bir madde var. Ama henüz bu e, bunun yasal düzenlemeler üzerine çalışıyorlar. Hı hı. Biz de e, izin verilmemesi için mücadele ediyoruz. Hı hı. E, aslında şey e, bu şey getirdi benim aklıma da bir yandan. Bu... E... Bazı oyuncaklar vardı kanserojen madde taşıdığından dolayı sonradan toplatıldı. Çocuklarda hı hı. kanserojen sebeplerle sonuçlanıyor. Formaldehitli. Evet. Ben e, birazcık baktım konuya da aslında üzerimize giydiğimiz sentetik tişörtte veya e, kumaşta ve hatta pijamalarda bile aslında GDO olabiliyor bazen. Ee, yani hani sadece besinde değil başka şekilde de hayatımıza girebiliyor. Tabii. Bitkiler sadece beslenmek için değil. Hı -hı. Çok doğru söyledin. Ee, bitki Mesela pamukta da çok kullanılıyor GDO. Ve bizim üzerimize giydiğimiz o pamuklu malzemedeki GDO aslında nasıl bir etki yapıyor? Ne yazık ki o konuda da bilgi sahibi değiliz. Çok Hı -hı. haklısın. Ağaçlarda da olabiliyor. Ee, i̇şte sonuçta arılar bunları... E, ...taşıyabiliyor... E, ...işte çok çok uzaklara... ...çünkü aralar kilometrelerce... ...öteye gidebiliyorlar... ...işte hayvanlar taşıyabiliyor... ...o yüzden... Hı, balımıza reçelimize ...balımızı <gülüyor> de... ...geye <gülüyor> olabiliyor de ki... ...bunun örneği var zaten... Eğer bilmiyorum e, vaktimiz varsa mesela e, olumsuz etkilerinden bir tanesi GDO'nun e, Almanya'daki e, ve İspanya'daki arıcılar e, bir GDO üretilen e, şirkete dava açtılar. Çünkü ballarında GDO çıktı. E, neden? Çünkü arılar GDO'lu ürünlerin polenlerini yemişlerdi. Onlar da tazminat talebinde bulundular tabii. Hı. Şeyler, ürettikleri balda GDO çıkınca şirketten. Şimdi neden neden GDO'lu besinler üretiyor, üretiyoruz? E, GDO'lu besinlerin üretilmesinin nedeni yani bunu üreten şirketler şöyle açıklıyorlar. E, biz açlığa çare e, bulacağız işte açlık var e, ve e, biraz önce e, Cem'in de söylediği gibi işte verimlilik daha da artıyor gibi bir takım şeyler söylüyorlar aslında bu doğru değil çünkü açlığın nedeni Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü e, bunu açıkladı bunun raporu da var e, aslında dağıtım sorunu yani ürün azlığı değil dünyada yeterince ürün var fakat bu ee, i̇şte bir ülkeye on giderken bir ülkeye bir gittiği için açlık oluyor. Yoksa e, ürün yetersizinden değil. Ama onlar diyorlar ki biz açlığa çare bulacağız. İşte bunlar böyle işte e, verimi arttırıyor. Biz daha fazla ürün üretebiliyoruz. Fakat bu doğru değil. Ben e, aslında çok güzel gidiyor sohbet. Ama Hı -hı. bir e, ara vermemiz lazım. Tamam. Müzik parası vermemiz gerekiyor. E, çalışacağımız parça da Cihan'ın seçimi Sis Mafia'dan Chopsu'yu. Benim de çok sevdiğim bir parçadır. İyi dinlemeler. Ardından aran aran size beraberiz tekrar. Just. see. Why well, don't think you trust in my self-righteous suicide? I cry when angels disappear. Şu an şarkımız bitmek bulunmaktadır. Sorularımı, sorularımıza yeniden başlayacağız. Şu an benim bir tane daha sorum var. GDO Türkiye'de böyle ama başka ülkelerde de nasıl? Evet GDO e, Biyo Güvenlik 2010 yılında çıkan Biyo Güvenlik yasa tasarısına göre GDO ekimi yerleştirilmesi yasak ama hayvan yemi olarak geliyor. Bebek muması olarak kullanmak yasak. Hayvan yemi ve gıdalarda kullanımı izne tabi hayvan yemi olarak da geldi. Şu anda Türkiye'de hayvanlar geliyor Yem yiyorlar. Fakat dünyada ee, biraz önce söyledim işte 4 ülkede üretiliyor en fazla %99 Amerika, Kanada, Brezilya, Arjantin. Ee, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri GDO konusunda hassas. Özellikle arpadaki tüketiciler çok hassas. Ee, yapılan araştırmalar Avrupa'da e, gıda tüketicisinin e, %75'ti sanıyorum yanılmıyorsam ya da ona yakın bir rakam. GDO'lu ürün yemek istemediğini e, gösteriyor. Türkiye'de de böyle bir araştırma yapıldı Greenpeace Akdeniz tarafından ee, ve e, sonuçlar yüzde seksenleri bir şekilde gösteriyordu. Yani Türkiye'de de insanlar GDO'lu ürün aslında tüketmek istemiyorlar. Ee, yaşanan bir tartışma da e, yurt dışında e, GDO'lu ürünlerin etiketlenip etiketlenmemesi işte geçenlerde Kaliforniya'da ki Amerika'da genelde eyaletlerde farklı farklı uygulamalar var. Kaliforniya eyaletinde e, etiketlenmese de olur diye bir şey çıktı mesela karar çıktı. E, fakat başka eyaletlerde de etiketlenmesini istiyor olabiliyorlar. E, mesela Polonya, Rusya GDO'yu bir şekilde sınırlarını kapattı istemiyoruz dedi de böyle ülkeler var Pakistan aynı zamanda e, bunlardan bir tanesi. E, dünyada aslında işte aslında Türkiye'dekinden çok da farklı değil ama Türkiye bu konuda yani toprakları henüz kürlenmiş e, bir ülke olduğu için şanslı bir konumda. Aslında e, GDO ile mücadele eden e, sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifler e, GDO'nun hiçbir şekilde sınırlarımızdan içeri girmemesini bir şekilde talep ediyorlar. Bu aslında herhalde e, bayağı da uzun bir süreç. Evet. E, medyada son zamanlarda daha çok fazla aslında e, bunun konunun e, tartışıldığını görüyoruz ama aslında sivil toplum kuruluşları bu konuda bayağı bir Hı -hı. E, mücadele verirler. Belki Ver bunun diler. tarihini sizden... Evet, öncelikle e, GDO'nun ne olduğunu anlatmak gerekiyordu tabii. Çünkü Hı -hı. öyle çok bilinen bir şey değil, okullarda okutulan da bir şey değil. E, bilmiyorum artık okutuluyor mu ama zannetmiyorum e, hala müfredata çok fazla girip girmediğini. Mesela Cihan sen hiç okulunda duydun mu e, GDO ile ilgili bir şey? GDO ile ilgili bir şeyler duymadım ama e, öğretmenlerimle konuştum GDO Hı -hı. ile ilgili. Yani öğretmenlerden yine bir akış olabiliyor. Bir Hı -hı. Bir akış. Yani sen nereden ya. duydun GDO'yu ilk? GDO ilk e, okulda duydum ama e, çok eskiden yani mesela 3. sınıfta falan duydum. Ben şu an 6. sınıftayım. 3 sene var falan. Sadece mesela GDO kötü bir şeydir falan. On, onları duydum. Çok ayrıntılı şey girmediler o konuya. O yüzden öğretmenlerimle konuştuk. sınıf e, Sınıfta bazı kişileri topladık. Bir yerde buluşup öğretmenlerle konuştuk. Hı hı. Hmm. Yedi o ile ilgili Çok güzel <gülüyor> Ee, şimdi e, bu mücadele eterine bakarsak 2006 yılında e, sanıyorum 2006'ydı yanlış bir tane söylemek istemem ama o yıllarda 2005'e 2006 GDO'ya hayır platformu kuruldu. E, pek çok sivil toplum kuruluşu bu platformdaydı. Ziraat Mühendisleri Odası da e, bu platformda e, çok aktif rol aldı. Büyük bir domates GDO'lu domates balonu getirildi ve çok e, fazla imza toplandı ve bunlar meclise verildi. E, Tarım Bakanı açıklama yaptı. Biz bu konuda hassas davranıyoruz. Bir an önce daha güvenlik yasası çıkmamıştı. Biyogüvenlik yasası çıktı. Fakat ne yazık ki bizim çok da istediğimiz gibi değil. İşte hayvan yeme olarak bir şekilde geldiği için e, bu da e, mücadele devam ediyor. Bu yıl e, Greenpeace Akdeniz yemezler diye çok iyi bir, ciddi bir kampanya başlattı ve aslında gıda amaçlı kullanımı için ithal edilecekti. Ee, birkaç GDO'lu ürün onu engelleyebildi. Hı hı. Ee, fakat bu tabii başarılmış bir şey ama bundan sonra yine ithal edilir, edilemez. Ee, onu tam e, bir şekilde şey yapamıyoruz, kestiremiyoruz. Ama inanılmaz bir kamuoyu oluştu bu konuda. Ee, ve Başka sivil toplum kuruluşları da bu konuda çaba gösteriyor ki Buğday Derneği de bunlardan bir tanesi. Buğday Derneği de GDO'lu ürün sonuçta organik gıda konusunda çalıştığı için ki organik gıdada GDO yok. Hı hı. Yani herhangi bir katma değer ürün olsa da onda GDO yok. Çünkü GDO'lu tohum kullanmak yasak. Katma değer ürününde de aynı şekilde. Ee, o yüzden organik gıda yediğinizde GDO'dan zaten sakınmış oluyorsunuz. Peki insanlar bizler GDO'yla insanları nasıl uyarabiliriz? Peki GDO'lu ürünlerin neler olabileceği konusunda riskli ürünler var mesela. Bunlar konusunda farkındalık yani çevremizdeki insanlarla bunları konuşabiliriz. Ve o ürünleri mümkün olduğunca tüketmemeleri Mesela o ürün mısır. Siz, ee, evet de... ama yerli mısır değil ee, ithal mısır ee, olabilir ee, sonuçta gıda amaçlı Türkiye ithali her ne kadar şu anda olmasa da 2010 öncesinde gelmiş mısırlar olabilir çünkü o zaman denetlenmiyordu böyle bir yasak yoktu artı hayvan yemi olarak kullanıldığı için et ya bütün hayvansal ürünlerde et süt yumurta gibi. E, GDO var. Yani hayvanlar bu GDO'lu yemleri yiyorlar ve onların tabii ki etlerine ve kendi ürettikleri ürünlere de bu GDO'lar geçiyor işte tavukta. Mesela Sabancı Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var ki bugün Türkiye'de e, tavuk yemlerinin %98'inde genetiği değiştirilmiş e, yem kullanılıyor. E, o anlamda hayvan ürünlerini mümkün olduğunca az tüketmek ee, mümkünse ve mümkünse yerli yem kullanan ya da GD kullanmadığını bildiğimiz çiftçilerin ürünlerine mümkünse ve organik tabii ki e, ürün tüketmek burada önemli ee, onun dışında da e, ambalajlı bir takım ürünler var mesela içinde mısır nişastası varsa e, içinde soya lisitini varsa Bunlar da riskli ürünler arasına giriyor. Ee, o soyanın GDO'lu olup olmadığını ne yazık ki bilmiyoruz. Ama Türkiye'de yine böyle bir, bir kanun daha var. Eğer bir üründe GDO varsa onun ambalajında etiketinde yazıyor olması lazım. Hı -hı. Ama ne yazık ki hayvansal ürünler için bu geçerli değil. Hayvansal ürünlerde aslında risk bayağı artıyor bu durumda. Evet, evet. ama e, şu anda zaten Greenpeace Akdeniz'in de verdiği mücadelenin e, hayvansal ürünlere de bu etiketin konması yönünde. Evet. GDO'yu Türkiye'de kötü eleştiriyorlar ama başka ülkelerde nasıl eleştiriyorlar? Aynen bizim söylediğimiz gibi yani burada GDO yanlısı bir takım insanlar olduğu gibi GDO'ya karşı olan insanlar da var ama çoğunluk karşı Cihan'cığım. Biraz önce de bir takım istatistiklerden bahsettim. İnsanlar denek olarak kullanılmak istemiyorlar çoğunlukla. Hı hı. Evet, teşekkür ederiz. Ben Uyanın. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz <gülüyor> için. Umarım yararlı Can Cihan. Ee, bilmiyorum aydınlatıcı olabildi mi? Oldu ya. <gülüyor> i̇yi oldu ya da düşünüyorum. <gülüyor> ne güzel. Ee, yeni yılın bu, eski yılın 2012'nin bu son programında yeni bir ses duymak da bizim için çok iyi oldu. Teşekkürler Cihan. Aramıza katıldığın için çok mutluyuz şu anda. Ee, sizin de son demek istediğiniz bir şeyler varsa onları alıp kapatalım programı. Evet, Cihan'ın sorusuna bir şey daha eklemek istiyorum. İnsanlar Yemezler.org'a girip imza, bu konuda açılmış imza kampanyalarına destek olabilirler. Bu konudaki mücadelelere katkıda bulunabilirler. Bu da Hı. ayrıca destek verecektir o mücadeleye. Ben çok teşekkür ederim. Çok büyük bir keyifti katılmak. Bize teşekkür ederiz. Bize söz güçün radyo programı olarak sizden yorumlarınızı sözküçün radyo.gmail.com adresine alabiliriz tabii. Aynı şekilde. Herkese iyi seyirler dileyelim. Herkes 2013 seneler. yılı için. Yedi olsuz, yeni bir <gülüyor> yılınız olsun diyelim. Evet, Kapatalım. umuyoruz. Teşekkürler. Sözküçün